İklim için. Paris Sivresine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Muratcan Tombil. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Şriftung Mercator girişiminin katkıları Herkese tekrardan merhabalar 94.9 açık radyodasınız ve İklim İçin Programı başladı Ben Can Tonbil Program ortağım Özgecan Kara Paris'te Ömer Madre aynı şekilde Paris'te Ama İklim İçin Programı devam ediyor Desteği için de Dinleyicimiz Emine Öze Teşekkür ederiz Bugün size bir takım kayıtlar dinleteceğiz. Dün e, itibariyle başladı Paris'teki Birleşmiş Milletler 21. İklim Zirvesi. Ve e, bu konuyla alakalı olarak e, Erdoğan'ın tarihi geçen bir konuşması oldu. Tarihe geçmesinin sebebi 4 dakikalık e, bir sürede yapıp tamamladığı bir konuşma olması. Muhtemelen oldukça kısa tuttuğu konuşmalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz buradan. Bu konuşmayı size vereceğiz ve bu konuşmanın vermeden hemen önce de Oradan Menekşe Kızıldere, Ümit Şahin, Ömer Madra ve program ortağım Özgecan Kara'nın yorumlarını dinleyeceksiniz. Ardından Erdoğan'ın konuşması gelecek. Bu 4 dakikalık konuşması ve ardından da bu Paris sürecinde başlayacağımız ve 11 program olarak yapmayı tasarladığımız... Bir e, okumamız var. Naomi Oreskes ve Eric Conway'in e, yazmış olduğu Batı Uygarların Çöküşü adlı kitabı dinleyeceksiniz son 10 dakikada. Konu iklim değişikliği ama 2393 yılından dünyaya bakıldığında görülen bir tarih anlatısı içindeki iklim değişikliği. E, yeni İnsan Yayın tarafından çevrilmiş olan bu kitapta e, dünyaya 2393 yılından bakıldığında ne gibi bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldığını ...görebilmeniz, dinleyebilmeniz... ...mümkün olacak. Ve devam edecek bu kitap okumamızda... ...11 program kadar. Şimdi... ...Paris'teki dünkü konuşmanın... ...hemen öncesi, hemen sonrasında yapılmış olan... kaydı dinleyeceğiz. Ardından Erdoğan ve... ...Batı Uygarlığı'nın Çöküşü hattı... ...kitabın ilk... ...parçasını dinlemiş olacaksınız. İklim için. Ee, merhaba 94.9 Açık Radyo dinleyicileri şu anda e, Kopun ilk günü neredeyse sonlanıyor. Bir yandan lider konuşmaları devam ediyor. Biz de burada günün dedikodusunu e, Ümit Şahin, Ömer Madra, Menekşe Kızıldere ile birlikte <gülüyor> yapıyoruz. Dedik dedik Freud programının ikinci defa yayınlanması vesilesiyle bir şey oldu sürücü lisan oldu onun üzerinde durmak istiyorum iklim yerine iklem dedi ikilem der gibi <gülüyor> Cumhurbaşkanı bu içinde bulunduğu ikilemi de yansıtıyor olabilir mi acaba diye düşünmeden edemedim bence dişe değer herhangi bir şey yoktu konuşmasında ve üstelik de Ama itiraf vardı işte, artırımdan azaltma itirafını da yapması da belki iyi bir şeydir. Hiç olmazsa artık bir, bu konuda herhangi bir kimse kendini ya da başkalarını aldatmayacak anlamına gelebilir. Bu da iyi bir şeydir diye züğürt tesellisi yapalım ama zayıf bir konuşmaydı çok. Ben şeyi ektiğim burada, tam e, bu artıştan azaltım meselesi çok ilginç bir tespit bence. Çünkü bu artıştan azaltım lafı bizim sadece Türkçe'de kullandığımız bir laf. Yani e, uluslararası e, literatürde böyle bir şey yok. Hatta bizim bu tür yazdığımız şeyleri İngilizce'ye çevirirken zorluk çekiyoruz. Ne demek artıştan azaltım? Şimdi? Anlaşılır olmuyor yani. E, aslı bunun işte e, business as usual'a yani referans senaryoya göre azaltım. Bunu kullanması gerekirken tabii konuşmayı Türkçe yapmasının ve kendisini brief eden E, bürokrat arkadaşların e, bu, bunu bu kadar ince düşünmemesinde etkisiyle e, tam da e, Ömer abinin söylediği gibi artış diyerek bir itirafa da imza atmış oldular. Yani normalde business as usual'a göre azaltım dendiğinde artış demiş olmuyorsunuz. Çok ilginç bir nokta bu gerçekten. Ben de Erdoğan'ın konuşmasını biraz daha şey bekliyordum. E, daha önceki bazı toplantılarda Riyoda falan yaptığı konuşmalardaki gibi biraz adalet vurgusu yapmasını falan bekliyordum. Onları yapmadan çok ıı, düz bir şekilde sadece Türkiye'nin INDC'sini özetleyen ve çok genel geçer ıı, resmi pozisyonu tekrarlayan ıı, bir konuşma yaptı. Enteresandı yani. Ve Annex mevzusu? O da bizimkilerin ıı, takıntısı aslında. Yani bu Annex Yani ben çok emin değilim gerçekten şu anda masada bu konu var mı? Ee, bana yokmuş gibi geliyor çünkü e, anekslerin bir anlamı çok kalmıyor şu anda. Sizin hangi ekte olduğunuzun bu I&S'leri verdikten sonra fazla bir önemi kalmayacak gibi görünüyor ama bilemiyorum. Şimdiden e, çok peşin e, yorum yapmayayım ama bizim delegasyonun ve Türkiye tarafının bu, buna kafayı taktığı kesin. şey bey diyelim. Yani bu azaltım sera gazları salımlarını azaltımla bu meşhur uyum sağlama adaptasyon meselesi yani orada ikinci bir çelişki daha da e, olduğu söylenebilir Erdoğan'ın konuşmasında. burada bir hakkaniyetli bir şekilde dile getirilmelidir dedi ama burada da yani adaptasyon sorunu katiyen artık şeyin gündeminde değil yani e, dünyanın gündeminde değil yani kızı, yerliler filan artık e, bitir bitti bu işimiz bitti siz ne diyorsunuz siz havasındayken bir işte mitigasyonla azaltımla adaptasyon yani e, uyum arasında bir denge kuracağız filan demek hakkaniyetli bir şey hiçbir şey demek değil aslında yani. Halbuki burada artık bir e, insanlığa ve şeylere, e, tabiat anaya, toprak anaya karşı bir suç işlenmesinden bahsedirken böyle ince dengelerden bahsetmek pek böyle kabul edilebilir bir şey gibi gelmiyor bana. Ve Menekşe, sen ne düşünüyorsun? Ee, ben de dün EDP açılışında Türk delegasyonuyla yani Türkiye delegasyonuna üyelerle biraz görüştüm. Ümit'e katılıyorum. Bu aneks konusunda Ee, gerçekten kararlılar. İklim finansmanı açısından beklentileri var. Ee, şeyde de yine e, adaptasyon mevzusunda da resmen kırmızı çizgi oldu. Kopun kırmızı çizgisi oldu. Çünkü e, herkes gönülsüz. Özellikle e, iklim finansmanı ben biraz iklim finansmanı başlıklarını takip etmeye çalışıyorum. O yüzden spesifik konuşuyorum bu konuda. E, i̇klim finansmanı konusunda Evet, zaten e, vaat edilen katkı paylarının yani %10'u falan şu anda doldurulmuş durumda. Katkı yapması gereken ülkeler, buradaki atmosferden anlaşılıyor ki gönülsüzler. Yani kelimenin tam anlamıyla gönülsüzler. O yüzden e, iklim adaleti konusunda çok da büyük beklenti olmayacak gibi. Obama'nın konuşmasını dinleyebildim. Orada bir yatırım vurgusu vardı. Ee, Obama, Belirlenmiş yerine belirli, belirlediğimiz vurgusunu yaptı. Ee, yani bu manidar. <gülüyor> yani birazcık daha. Ee, düşersen... Yani bilmiyorum ben çok skeptik mi yaklaşıyorum bilmiyorum ama sektörleşme ve hani bizim hep şey talebimiz var. Vergilerle olsun finansman ama yatırım... Ondan sonra karar verme mekanizmaları işin içine girince e, özel sektörün talepleri de işin içine giriyor. O yüzden dediğim gibi ümitsiz. Son söz var mı? Bir şey daha ben ekleyebilirim belki. Bu iki derece santigrat üzerinde duranlardan biriydi Erdoğan. ...başka çok sayıda olduğunu bilmiyorum... ...iki derece lafını eden... ...ama... ...aslında 20 kadar ülkenin... ...çok önemli bir şeyi vardı... ...başta ada ülkeleri... ...olmak üzere... ...ama Bangladeş gibi... ...deniz seviyesinin altında olan ülkeler... ...ya da Filipinler, Sudan ve Vietnam gibi hepsinin... ...yani bir iki metre yükseklikte... ...bir sürü toprakları olan... ...deniz seviyesinden ülkeler için... Bu iki derecelik hedefin e, tam anlamıyla bir e, yıkım yani cinayet, öylece, iklim, iklim diye bir suç teşkil edeceği yüz milyonlarca insanı e, ölümcül hallere düşüreceğini ortaya çıkaran bir konuşmaydı. Çok önemli bu. E, halbuki iki derecenin altını çizmesi Erdoğan'ın bu açıdan da bence iyi bir şey değildi yani. de yaptı. Aynı itirafı Merkel de yaptı. Hatta o daha ilerisini söyleyerek e, ülkelerin bildirdiği ayandistlerin hiçbiri iki derece sınırının altında kalmaya yetmeyecek dedi. Açık açık şekilde bu itirafı yaptı. Ee, ben de Obama'nın konuşması e, artık hani alıştığımız Obama konuşmasıydı. Yeni bir şey söylemedi. Hep aynı bayağı artistik bir şekilde e, gayet radikal görünümlü. İşte şimdi bir e, İşe, işe koyulmanın zamanıdır falan gibi bir konuşma yaptı. Ama ben e, Çin e, devlet başkanı Xi konuşmasındaki e, şey vurgusu bana ilginç geldi. E, Yeşil İklim Fonu'na 100 milyar doların gelişmiş ülkeler tarafından verilmesi gerekiyor diye bir şey yaptı. Bunu bilmiyorum Yeşil İklim Fonu meselesini yani finansman meselesini Çin bir kırmızı çizgi gibi mi koyacak? Bu e, Bunun bir göstergesi midir bilmiyorum. Hani aşırıyorum da olabilir ama bu enteresandı. Bunu eklemek istedim. Bir de buranın son şeyi söyleyeyim kısaca. Yani etrafta e, pek çok iklim zirvesinde öncekilerde de olduğu gibi burada da bir böyle çevrecilik şovu var. E, yani bana e, zaman geçtikçe daha itici gelmeye başladı bu mesele. Onu eklemek istedim. Ya yani inanılmaz bir. çevreci görünme e, şeyi var. Keşke dedim ki içimden ya şu çevreciliği falan bırakıp her şeyi gayet e, standart yapsalar ama e, forumu, şeyin sonucunda zirvenin sonucunda bir sonuç çıksa. Yani buraları böyle çevreci işte e, bütün şeyleri kahve bardaklarını e, işte geriye veriyorsun depozitolu falan e, böyle sular şebeke suları konmuş e, işte plastik kullanılmıyor falan ama yani bunlar biraz bana pozmuş gibi gelmeye başladı. Umarım yanılırım. Umarım sonuçta bir şey çıkar. Bak duvarlarda hepsi yeşil Çok güzel olmuş böyle <gülüyor> ayrıca. Bir de Xi Jinping'in konuşmasına şey takılmış. Bu daha başlangıç diyor. Baş noktaya geldik diyor. <gülüyor> Naomi da diyor ki yani 21 yıl başlamak için biraz çok zaman değil mi? Geç değil mi? diyor. <gülüyor> Evet, böylece iklim e, zirvesinin ilk gününde lider konuşmaları hala devam ediyor. E, Erdoğan ise yaklaşık dört dakikalık bir konuşmayla, e, çok kısa bir konuşmayla e, hızlandırdı aslında süreci. E, onun da ses kaydını dinleyebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. İklim için. Sayın Başkan. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Paris, terör saldırılarında hayatını kıtını kaybedenlerin ailelerine, Fransa hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu zor dönemde böyle tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapan, Fransız dostlarımıza misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Uluslararası toplum iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması için 2020 sonrası dönemde güçlü bir rejime ihtiyaç vardır. Halihazırda 180'den fazla ülkenin ulusal niyet beyanlarını sunmuş olmaları bu noktada çok değerli bir duruştur. Bu iradenin karşısında temel sorumluluğumuz adil, etkin, kapsayıcı bir anlaşmanın altına imza atmaktır. Biz bu bilinçle küresel iklem değişikliğiyle mücadelede 2030 yılı, yol haritamızı belirledik. Hızla gelişen bir ekonomi olarak emisyon artışında 2030 yılına kadar %21'e kadar bir artıştan azaltım sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çabalarımız, imkanlarımız ve alacağımız uluslararası destekler ölçüsünde artarak devam edecektir. Dönem başkanlığını yaptığımız G20'nin Antalya zirvesinden de Paris'e yapıcı bir mesaj gönderdik. Önümüzdeki iki haftalık sürede müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, Paris'te mutabıkata varabilmek için öncelikle kesinleştirilmesi gereken husus farklılaşma konusudur. Sözleşmenin Ortak fakat Farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin muhafaza edilmesi Gerekiyor Paris Anlaşması sözleşmenin Eklerinden bağımsız Gerçekçi ve esnek Bir sistem getirmelidir Paris Anlaşmasında Dengenin sağlanması amacıyla Azaltım ve Uyum konuları eşit Düzeyde ele alınmalı Sağlanacak desteklerle de uygulama güçlendirilmelidir. Bu konuda asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler üstlenmelidir. Kaliteli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi iklim değişikliği ile ortak mücadelemize yardımcı olacaktır. Malumunuz Birleşmiş Milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesine taraf ülkeler 12. taraflar konferansı için Ekim ayında Ankara'da bir araya geldiler. Ankara'da varılan sonuçlar 21. Taraflar Konferansı'nı da yakından ilgilendiriyor. Bu düşüncelerle alınan kararların ülkelerimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İklim için... Batı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış Naomi Oreskes, Eric M. Conway Bu kitap 2393'te yazıldı. Oya Tuğcu Rızağaç, Bora Kabatepe Yeni İnsan Yayın Giriş Bilim kurgu yazarları hayali bir gelecek kurarlar, tarihçilerse geçmişi yeniden inşa etmeye çalışır. En nihayetinde her ikisi de bugünü anlamanın peşindedir. İşte bu denemede bugünümüze ve olası yarınlarımıza gelecekten bakan bir tarihçi yaratmak için iki türü bir araya getiriyoruz. 1540 ile 2093 yılları arasında tarihlenen Batı kültürünün sonunun 300. yıl dönümünde kaleme alınan bu çalışmada yanıt aranan soru aydınlanmanın çocukları olarak da tanınan bizlerin iklim değişikliği konusundaki kuvvetli verilere ve ortaya çıkacak felaketlerle ilgili bilgilerimize rağmen nasıl olup da harekete geçemediği. Tarihçimize göre Batı uygarlığı ikinci bir karanlık çağ dönemine rast gelmiş ve bunun içinde felakete giderken Serbest piyasa ekonomisi fikrine duyulan saplantıdan kaynaklanan kendini kandırma ve inkar hali dünyanın güçlü devletlerini eylemsiz bırakmış. Üstüne üstlük problemleri en iyi kavrayan bilim insanları en olası tehditleri kabul etmeleri için dahi aşırı derecede katı ölçütler talep eden kültürel alışkanlıkları tarafından işlevsiz bırakılmış. İkinci Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve bize gelecekten seslenen tarihçimiz bu yazıda büyük çöküş ve kitlesel göçe yani 2073-2093 yılları arasında buna neden olan Alacakaranlık çağında yani 1988-2093 yılları arasındaki çağa bu çağda yaşanan olayları aktarıyor. 1. Bölüm Alacakaranlık Çağının Başlangıcı Tarih, uygarlıktan önce birçok toplumun yükselişine ve düşüşüne sahne oldu. Ancak bunların çok azı, arkasında başlarına gelenler ve çöküş sebepleri konusunda kendilerini batı uygarlığı olarak adlandıran 21. yüzyılın ulus devletlerininki kadar açık ve kapsamlı açıklamalar bıraktı. Tarihçiler, arkeologlar ve paleo analizciler bugün bile yani Roma ve İnka imparatorluklarının yıkılmasının üzerinden 2000, bin, Bizans ve Maya imparatorluklarının sona ermesinden bin yıl sonra bu toplumların nüfuslarının, istikrarlarının, güçlerinin ve kimliklerinin kaybına neden olan esas sebepler üzerinde uzlaşabilmiş değiller. Ancak batı uygarlığı için durum farklı çünkü onun hareketlerinin sonuçları yalnız tahmin edilebilir olmakla kalmamış tahmin edilmişti de. Ayrıca bu teknoloji dönüşüm toplumu arkasında 20. yüzyılın kağıtlarına ve 21. yüzyılın elektronik ortamlarına kaydedilmiş olan ve neler yaşandığını muazzam bir detay zenginliğiyle yeniden inşa etmemize olanak veren çok geniş bilgiler bıraktı. Araştırmacılar, detaylar konusunda farklı görüşlere sahip olsalar bile, Batı uygarlığı insanların başlarına gelecekleri bildikleri, ancak bunları engellemeyi başaramadıkları konusunda hemfikirler. Gerçekten de bu hikayenin en şaşırtıcı kısmı, bu insanların bildiklerinin çokluğuna kıyasla, bu bildiklerine karşı ne kadar az harekete geçmiş olduklarıdır. Batı dünyası, karbondioksit ve su buharının gezegenin atmosferindeki ısıyı soğurduğunu, massettiğini 100 yıldan fazla bir süredir biliyordu. İngiltere'de 1750-1850 arasında başlayıp önce Almanya, sonra Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın geri kalanına ve Japonya'ya 1850-1980, ardından Çin, Hindistan ve Brezilya'ya 1980-2050, uzanan üç aşamalı bir sanayi devrimi neticesinde çok büyük miktarda ilave karbondioksiti atmosfere saldı. Yazarın notu. Bu denemede, O dönemin ulus devlet terimlerini kullanacağım. Büyük çöküşten önceki ülkeler coğrafyasına aşina olmayan okurlar, Birleşik Krallık'tan kalanları, bugünkü İngiliz Koçya'da, Almanya'dan kalanları, Nordik İskandinavya Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan kalanları da, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nde bulabilirler. Bazı bilim insanları sanayi devriminin son aşamasının başlarına doğru insan etkinliklerinden kaynaklanan karbondioksit artışlarının teorik olarak gezegeni ısıtabileceğini fark etmişti. Ancak bu araştırmacıların çok azı endişeye kapılmıştı. Toplam salımlar hala düşük seviyedeydi ve ne olursa olsun bilim insanları atmosferi özünde sonsuz bir yutak olarak görüyorlardı. Sorun kirlenme ise çözüm seyrelme sözü 1960'lar boyunca sıkça dile getiriliyordu. Gezegeni yutakları doyum noktalarına yaklaştıkça işler değişmeye başladı. Organoklorin böcek zehirleri ki bunların en iyi bilineni Etan yani DDT'dir ve kloroflorokarbonlar yani CFC gibi kimyasal maddelerin muazzam güçleri nedeniyle çok düşük derişimlerde bile çeşitli olumsuz etkiler ortaya çıktı. DDT'nin balıklarda, kuşlarda ve memelilerde üreme bozukluklarına yol açtığı daha 1960'larda ortaya konurken, 1970'lerdeki bilim insanları CFC'lerin stratosferdeki ozon tabakasını incelttiğine dair tahminlerinde Aklı Çıktılar Çevreye Atılan Maddelerin Devasa Boyutları Yutakların Doygunluğunun Artmasına Neden Olarak Çeşitli Etkilere Yol Açtı Bu Maddeler Arasında Kömür Yakılmasıyla Ortaya Çıkan Sülfatlar Fosil Yakıtlardan Çimento Üretiminden Ormanların Yok Edilmesinden Pirincin Su Birikimli Çeltik Tarlalarında Üretilmesi Ve Temel Protein Kaynağı Olarak Sığır yetiştirilmesi gibi zamanın yaygın tarım uygulamalarından kaynaklanan karbondioksit ve metan (CH4) bulunmaktaydı. 1970'lerde bilim insanları insan etkinliklerinin gezegenin fiziksel ve biyolojik işleyişinde önemli değişikliklere yol açarak jeolojik tarihin yeni insan çağına başlangıcına sebebiyet verdiğini fark etmeye başladı. Bu erken keşifleri yapan bilim insanlarının hiçbiri bunları ileri görüşlü olduklarından yapmamıştı. İlgili bulguların çoğu nükleer silah araştırmalarının ve denemelerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Araştırdıklarının aslında gezegenin yutaklarının sınırları olduğunun farkına varan bir adama, o günlerde cinsiyet ayrımcılığı da son derece yaygındı, onun için adam diyoruz, ...raslamak çok zordu. Bahse değer bir istisna... ...1960'ların sonunda... ...geniş bir çevrede okunan... ...ancak... ...1990'larda geçerliğini yitirdiği... ...savunulan... ...Nüfus Bombası... ...The Population Bomb... ...adlı kitabın yazarı... futurist Paul Ehrlich idi. Nitekim... ...konuyla ilgilenmek üzere... ...yeni enstitüler açıldı... ...ve büyük araştırma projeleri başlatıldı... Kültürel alanda gezegenin varlığının yılda bir gün dünya günü adı altında, sanki her gün dünya günü değilmiş gibi kutlanması teşvik edilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre koruma düşüncesi, çevre koruma ajansının kurulmasıyla, EPA ile resmiyete döküldü. 1980'lerin sonuna gelindiğinde bilim insanları gezegenin iklimi, okyanus kimyası ve biyolojik sistemler üzerinde kolaylıkla fark edilen etkiler yaratan karbondioksit ve diğer sera gazlarının ivedilikle kontrol altına alınmamaları halinde çok ciddi sonuçlara yol açabileceğinin ayırdına vardılar. Çeşitli gruplar ve bireyler sera gazı salımlarının dizginlenmesinin ve karbon temelli olmayan bir enerji sistemine geçilmesinin gerekli olduğundan bahsetmeye başladılar. Batı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış Naomi Oreskes, Eric M. Conway Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Hızağaç, Bora Kabatete. Yeni insan yayın edildi. İklim için. İklim için. Paris Silvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi